Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Bütün Peygamberler ve Peygamber Efendimiz ana konu olarak tevhidi insanlığın gündemine koymuşlardı. Tevhid, ilah sadece Allah'tır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan gayrısı yaratıklardır. Var edilenler nasıl var edici özellikleri taşıyabilirlerdi? Nasıl ilahi özellikler üzere olabilirlerdi? Allah'tan başkasını ilahlaştırma en büyük zulümdü, en büyük cürümdü. Tüm peygamberler insanların böyle büyük bir yanlışa düşmemeler için çırpınmışlardı. Zavallı varlıkları kudret sahibi gibi değerlendirmek ne büyük hataydı varlığı başkalarına muhtaç olanlar nasıl kudretli bir konumda olabilirlerdi. Peygamber Efendimiz kendisinin bir insan olduğunu her vesileyle vurgularlardı. İnsan olduğundan insanı insanlardan üstü bir konuma yükseltmekten daima sakındırıyordu. Buna en ufak bir prim dahi vermiyordu. Bir gün arkadaşları meclis halinde oturuyorlardı. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşların meclisine geliyordu. Sahabe-i kiram hemen ayağa kalkıyordu. Allah'ın Resulü, Arkadaşlarının bu tavrından rahatsız oluyor ve Bu yaptığınızı acemler krallarına yaparlar. Oysa ben kral değilim, sizin gibi bir insanım buyuruyordu. İnsanın farklı anlaşılmasına yol açacak bütün yolları kapatıyordu. Hristiyanlar Hz. İsa aleyhisselamı ilahi özelliklerle donanmış bir varlık olarak görüyorlardı. Teslis, üçleme böyle vahim bir anlayıştı. Ümmetin böyle büyük bir ateğe düşmemesi için zaman zaman ikaz ediyordu. Hristiyanların Hz. İsa'yı övdüğü gibi siz de beni övmeyin. Ben Allah'ın kuluyu. Benim için Allah'ın kulu ve Resulü deyin buyuruyordu. Asır-ı Saadet'te düğünlerden birinde şarkı söyleyen bir kadın, Peygamber Efendimiz'i görünce, Muhammed yarın ne olacağını bilir deyiverdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yarın ne olacağını Allah'tan başka kimse bilmez buyurdu. Yüceltme zihniyeti tehlikeliydi. Zaman içerisinde yüceltme yavaş yavaş, kutsamaya dönüşebilirdi. Tarih ve toplumlar bunun binlerce örnekleriyle doluydu. İnsanın bu konuda derin bir zaafı vardı. Hele toplumlar bilgisiz, ufuksuz bırakılırsa, bunun yolu, varlıkları ilahlaştırmanın yolu hemen açılırdı ve insanlar birbirlerini ciddi boyutlarda etkilerlerdi. Peygamber Efendimiz her vesileyle bir insan olduğunu beyan ederdi. Bundan hiç ödün vermezdi. Biri Efendimiz'i ciddi boyutlarda överse, Efendimiz aleyhissalâti Vesselam sükut etmez, hemen müdahale ederdi. O ifadelerinin doğru olmadığını beyan ederlerdi. Biri Efendimiz aleyhissalâti Vesselam için yeryüzünün en hayırlısı diye hitap etmişti. Peygamber Efendimiz o dediğin İbrahim'dir buyurdu. Hazreti İbrahim aleyhisselamı öyle ifade edilebilir anlamında işaret etti. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı biri Hz. Musa peygamberle kıyaslıyordu. Sonunda şöyle diyordu. Allah insanlar arasından seçip en üstün kıldığı kişi Muhammed'dir. Deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni Musa'ya karşı üstün tutmayın. İnsanlar kıyamet günü bayılacaklar ben de onlarla beraber bayılacağım. Ayıldığımda Musa'yı arşa sıkı sıkıya tutunmuş bir vaziyette göreceğim. Bilmiyorum. O da bayılıp benden önce mi ayılacak yoksa Allah onu bundan istisna mı tutacak cevabını verdi. Bir başka zamanda Peygamber Efendimiz'e soruluyordu. İnsanların en üstünü kimdir diye. Allah'ın Rasulü en muttakilerdir buyuruyordu. Soruyu soranlar asıl istedikleri cevabı alamayınca biz bunu sormuyoruz diyerek soruyu tekrar ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yusuf'tur buyurdu Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı dillendirdi. O Allah'ın dostunun oğludur, Allah'ın peygamberinin oğludur, Allah'ın peygamberidir buyurdu. Soruyu soranlar hala arz ettikleri cevabı alamıyorlardı, biz bunu da sormuyorduk diyorlardı. O zaman peygamber efendimiz bana Araf kaminden mi soruyorsunuz? Onların cahiliye döneminde hayırlı olanları eğer gidişatını sağlam kılmışlarsa Allah'a teslimiyet döneminde de en hayırlılardır buyuruyordu. Hiçbir zaman kendisini zikretmiyor, böylece kendisiyle ilgili tabi bakışı koruyordu. İnsanların kusamaya yönelmelerine Asla fırsat vermiyordu. Peygamber Efendimiz bir insan olduğunu yeri geldikçe beyan ediyordu. Bunu dualarında daha belirgin, daha net görüyorduk. Bir duasında Allah'ım, ben bir insanım. Herhangi bir kimseye lanet etmiş, kötü söz söylemiş ya da el kaldırmışsan, onu o kişi için bir dua, bir bağış kıyamet günü kendisiyle sana yaklaşacağı bir araç kıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insan olmanın tabi hali olarak eksikliklerine dikkat çekiyor uyarıyordu Vahiden size söylediklerimi alın eğer kendi görüşümü bildirirsem bilin ki ben ancak bir insanım isabet de ederim hata da ederim ben bir insanım bazen aralarındaki problemleri çözmek için bana davacılar geliyor. Ben onları dinliyor ve kararımı dinlediklerime göre veriyorum. Ama birisi derdini iyi anlatırken diğeri anlatamıyor olabilir. Bu nedenle ben yanlış karar vermiş olabilirim. Böyle bir hata yapar da her kime bir Müslüman kardeşin hakkını verirsem o ancak ateştedir. Onu ister alsın ister geri versin buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefli arkadaşları onun bazı yanlışlık veya eksikliklerine şahit oluyordu. Bir gün dalgınlıkla namazı yanlış kıldırmıştı. Bu olayı sahabe-i kiramdan biri Resulullah'la birlikte namaz kılıyorduk. Namazda bir değişiklik yaptı. Herhalde vahiyle kendisine bir değişiklik bildirildi diye düşündük. Namaz sonrasında kendisine durumu sorunca eğer namazla ilgili Herhangi bir yeni hüküm olursa onu size bildiririm. Ben sadece bir insanım. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum, yanılırım. Eğer unutursam bana hatırlatın buyuruyordu. Anladık ki değişiklik unutmasının sonucuymuş diyordu. O seçilmiş bir elçiydi. Alemlere rahmetti. İnsanlar için en güzel örnekti. Ama hepsinden önce bir insandı. İnsan olduğu için diğer insanların hallerinden ve dillerinden anlardı. Onun hali ve dili de diğer insanlar tarafından anlaşılır olurdu. Bu dünyayı da öbür dünyayı da en iyi bir şekilde anlayandı. İnsanı da bütün yönleriyle, zirve boyutlarıyla anlayandı. İnsanın varoluş gerçeğine duyarsız kalışına, hayatı bu dünyadan ibaret sayışına, hakikate sırt dönüşüne, bunun sonunda öbür alemi mahvedişine son derece üzülürdü. İman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. İnsan Rahman-ı Rahim'in birciydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insana öyle bakardı. Rabbi Rahim'imin birci diye bakardı. Ama bu asil varlık, en değerli varlık kendi asaletinin, kendi değerinin farkında değildi. Bütün insanlar imanla inşirah bulsunlar diye iki dünyayı da kazansınlar diye Ömrünce çırpınır dururdu Birinin iman iklimine gelişine Dünyaları verirdi İnsanın Karanlıkta kalışında Dünyaları kararırdı O alemlere rahmetti Hep rahmet rahmet Gönüllere inmek isterdi Gönülleri diriltmek isterdi Gönülleri yörüngesine ulaştırmak isterdi. Müminlere çok düşkündü. İnsanlığa çok düşkündü. İman zemininde olanlarla doyumsuz muhabbeti olurdu. Zira onları kalbinde hissederdi, kalbinde taşırdı. Onlara bir sıkıntının dokunmasına hiç dayanamazdı. Kalbi kadifelerden bin kat daha latifti inceydi. Acıları anında duyardı kardeşlerinin dertlerine bütün varlığıyla ortak olurdu. O bir insandı, pek tabii olarak bir insan olarak yaşadı. İnsan olmanın getirdiği psikolojik ve biyolojik ihtiyaçlara sahipti. Bu nedenle diğer insanlar gibi o da evlendi, çocukları oldu. Çocuklarını büyüttü, evlendirdi, torunları oldu, torunlarıyla ilgilendi. Bir baba ve dede olarak, Çocukları ve torunlarıyla oynaştı. Onları sevdi, onları öptü. Onların başına gelen olumsuzluklara üzüldü, ağladı. Resulullah bir babaydı. Herhangi bir baba gibi değildi. Çok muhabbetli, çok şefkatli bir babaydı. Evlatlarının iyi bir insan olması, şahsiyetli, onurlu bir Müslüman olmasını arzular, bunun için yapılması gerekenleri yapardı. Her konuda olduğu gibi bu konuda da rehber Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an-ı Kerim, önceki zamanlarda yaşamış salih şahsiyetlerin çocuklarına yaklaşımlarla ilgili anlattıkları tüm Müslümanlar için olduğu kadar Resulullah için de bir hatırlatma bir modeldi. Bu konuda örneklerden biri Lokman aleyhisselamdı. Hazreti Lokman aleyhisselamın canı gönülden seslenişi, evladına konuşması, Gönüllere olduğu gibi giriyordu Yavrucuğum diye başlayan Sevgi ve şafkatlük kelamı Hem üslubuyla hem içeriğiyle son derece önemliydi Lokman oğluna öğüt vererek Yavrucuğum Allah'a ortak koşma Doğrusu Allah'a ortak koşmak Büyük bir zulümdür demişti Yavrucuğum Yaptığın iş iyilik veya kötülük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 Doğrusu bunlar azmetilmeye değer işlerdir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde kibirlenerek, böbürlenerek yürüme. Zira Allah kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez. Yeryüzünde tabi ol, sesini alçalt. Unutma ki seslerin en çirkini merkeplerin sesidir, buyruluyor. Baba evladı için, evlatlar için en büyük konu olarak hangi konuyu gündem yapacaktı? Bunun berrek cevabını Lokman aleyhisselam sade bir üslupla dile getiriyordu. Yavrucum, Allah'a ortak koşma. Zira Allah'a ortak koşmak zulümler zulümüdür, en büyük zulümdür diyordu. Bütün peygamberler insanlığa Allah'a şirk koşmayın, tevhide gelin diyordu. İlk ve en büyük konu buydu. Baba evlatlarına Allah'a ortak koşulmayacağını, onların anlayacağı bir üslupla anlatacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.